Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yuvmiddin. Ama ba'd, bugün 3 Aralık 2012 Pazartesi. Şeyh Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimahullah'ın Nevaqidul İslam adlı eserinin muhtasar şerhi derslerimizin 6. dersi. İslam'ı bozan hususların ise yedincisindeyiz. İnşallah şöyle yapalım derse başlamadan önce. Şu ana kadar e, aldığımız İslam'ı bozan hususların hepsini hatırlayalım ilk altısını. Ondan sonra öyle yedisine geçelim. Şimdi bizim şu ana kadar aldığımız İslam'ı bozan hususlarının ilk altısı hangisiydi? Şeyh eserine şöyle başlamıştı. İ'lem e, pardon şöyle başlamıştı. Bismillahirrahmanirrahim. İslam anne ne Şunu bilmelisin ki İslamı bozan şeyler, İslamı bozan hususlar, İslam'dan çıkaran şeyler 10 tanedir demişti. Böyle giriş yapmıştı. Sonra El-Evvelu eshir Kufi ibadetillah. Kâle teâlâ innallâh la yâqfiru an yusrâk bihi ve yâqfiru ma'dûn azâlik li man yashâ. Ve Kâle teâlâ innuh man yusrâk min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 Allah'tan başkası için hayvan boğazlamak yani kurban kesmek de buna dahildir. Mesela cinler ya da kabirler için hayvan boğazlamak kurban kesmek gibi demişti. Birinci husus buydu. Biz bunu almıştık ele ve şerh etmiştik. Sonra ikinci olarak şeyh şunu veriyor. Vermişti. E, Es-Sani men ce'ala beynehu ve beyne Allahı vasıta İkincisi Allah ile arasında vasıtalar aracılar koyup Onlara dua eden, onlardan şefaat isteyen ve onlara tevekkül eden kimse icma ile kafir olur demişti. İkinci husus buydu. Bunu da ele almıştık. Üçüncü usus diyor şeyh. Esselisu men nem yukeffiril müşrikiyne ev şekke fi kufrihim ev sahha medhebehum Her kim müşrikleri tekfir etmez yani kafir olduklarını söylemez veya onların kafir olduklarında şüphe ederse. Ya da onların mezhebini, yollarını, görüşlerini doğrularsa, doğru olarak görürse kafir olur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 Bunu da şerh etmiştik. Beşinci olarak El-Khamisu Men abgada şeyem min bihir Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Ve lev amile bihi kefar. Beşincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği herhangi bir şey buğzeden, herhangi bir şeyden hoşlanmayan kimse o şeyle amel etse dahi kafir olur. Bunu da şerh etmiştik. En son dersimizde aldığımız husus Es-Sadisu Men istehzee bi şeyin min dini Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem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 bunu da şerh etmiştik. Evet, en son kaldığımız yani bugün işleyeceğimiz husus İslam'ı bozan hususların yedincisi. İnşallah derse e, bugünkü dersimize buradan itibaren başlıyoruz. Şeyh Rahimullah diyor ki El-Sabi'u El-Sihru ve minhu El-Sarfu vel-Atfu ve men fa'alahu ev-radiye bihi kefer ve delil kavluhu te'ala ve ma min ahadin hatta la, nahnu fitnetun tekfur. Yedincisi sihir. Yani büyü yapmak ki bunun içerisine sarf ve atıf yani iki kişinin arasını açma ve iki kişiyi birbirine ısındırma büyüsü de dahildir. Sihir yapan ya da ona rıza gösteren kimse kafir olur. Bunun delili allah Teâlâ'nın Teala'nın şu sözüdür. O ikisi bizler ancak bir imtihan vesilesiyiz. O halde sakın küfretme demedikçe onu kimseye öğretmezlerdi. Bakara 102. Yedinci hususu tekrarlıyorum. Şeyh Allah diyor ki yedincisi sihir yapmak yani büyü yapmak ki bunun içerisine sarf ve atıf da girmektedir diyor sarf atıf yani iki kişinin arasını açma ve iki kişiyi birbirine ısındırma büyüsü de dahildir diyor bu hususa. Sonra diyor ki sihir yapan ya da ona rıza gösteren kimse kafir olur. Bunun delili Allah-u Teala'nın şu sözüdür. O ikisi bizler ancak bir imtihan vesilesiyiz. O halde sakın küfretme demedikçe onu kimseye öğretmezlerdi Bakara özü ki. Evet kardeşler. Dediğimiz gibi bu şeyhin zikrettiği İslam bozan hususların yedincisidir. Şeyh diyor ki sihir yapmak. Evet. Es-sabi-u es-sihu. Yedincisi sihir yapmak diyor. Şimdi sihir lügatta, bakın lügat anlamını bilmemiz lazım ki sihirin derealet ettiği anlamı biraz daha e, iyi fıkh edebilirim. Bakın kardeşler, şeyh diyor ki sihir yapmak. Sihir lügatta sebebi ve kaynağı Sebebi, kaynağı hissedilmeyen, gizli olan, hassas olan şey anlamındadır. Bakın bir şeyi düşünün, bunun sebebi, kaynağı gizli, hissedilmiyor. Sebebi, kaynağı gizli, hissedilmiyor. Hassas olan her şey anlamına, her şey anlamındadır. Lugat anlamında. Yani bir şeyi düşünün, bunun sebebi, kaynağı hissedilmiyor. Hangi bir şey olursa olsun, bu ne olursa olsun. Sebebi kaynağı hissedilmiyor, gizli olan bir durum söz konusu. Bunların ortak anlamına sihir denir. Sihir bunların ortak anlamıdır. Sihirin aslı kardeşler, sihirin aslı bir şeyi hakikatinden başka tarafa çevirmek demektir. Bir şeyin bir şey hakikati üzerinedir. Onu hakikatinden başka bir yere çevirdiğin zaman sihirin aslı budur. O yüzden zaten bir şeyin hakikatini başka bir şeye çevirdiğin zaman da bunda ne var? Böyle hassas bir durum hissedilmeyen, gizli olan bir durum söz konusudur. O yüzden mesela bir kişi bir kişiyi aldattığında, düşünün ki X isminde bir şahıs arkadaşını aldatıyor. X isminde bir şahıs arkadaşını aldatıyor. Onu aldattığında Arap bu aldatma olayını şu kelimeyle ifade eder. Saharahu der, ona sihir yaptı der. Yani ne kasteder? Onu aldattı. Sihir yaptı der. Yani ne kasteder onu aldattı. Demek ki bakın sihirin içerisinde kaynağı sebebi bilinmeyen, gizli olan, hassas olan, aldatma tüm bunlar nedir? Sihir içerisinde söz konusudur. Sihirin anlamını içeren ifadelerdir. Tamam. Kişiyi aldattığın zaman çünkü aldatma neyle yapılır? Gizli olur. Adam senin ee, aldatmanın kaynağını bilemez. Zaten kaynağını bilmediği için ald al ee, aldanır. Eğer zaten sebebini bilse adam zaten ona göre tedbir alır ve aldatamazsın onu. O yüzden sen ona bir şey yaptığın zaman o, o yapacağın şeyde onu aldatmaya çalıştığında adam onun sebebini kaynağını bilmiyor. Yani sen hangi se vesileyle ne yaparak onu aldatıyorsun sebebini aslını bilmiyor. Hassas bir durum, gizli bir durum hissedilmeyen bir durum söz konusu ve tutup onu aldatıyorsun. İşte o yüzden bir Arap başka bir, bir insanın bir insanı aldatmasını ifade ettiğinde bunu şöyle der. Mesela der ki e Ar hazar bu adam bu adama sihir yaptı der. Yani ne, ne kasteder bu adam bu adamı aldattı. O yüzden sihirin lugat olarak delalet ettiği bu anlamları bilin ki bugün bir adam ilizyonu sorduğunda bu sihire giriyor mu girmiyor mu diye böyle kafayı karıştırmasın. Bakın ilizyonda da sihirin bir ciheti vardır. Yani mesela adam e, işte ne bileyim e, elindeki bir parayı kaybediyor vesaire. Halbuki onu parmaklarının arasında birisinde gizliyor. Bunun içerisinde de ne? Sihirin delalet ettiği anlamlar içeriyor. O yüzden bu da haramlılıktan ne yapıyor? Bir pay oluyor. İşte bütün bunlar bu türlü ifadelerin delalet ettiği luhavi anlamların, ıslahı e, anlam arasındaki ilişkinin bilinmemesinden dolayı bu türlü meseleler anlaşılmıyor. Adam diyor ya şimdi adam diyor ilizyon yapıyor. Yani bildiğimiz sihir yapmıyor. Sadece böyle işte göz yanıltması veya el çabukluğu vesaire bunlar buna giriyor mu? Evet. E, külli o küfür cihetindeki sihire gi girmemekle birlikte haram olana giriyor. Neden? Çünkü bakın sihirli nugat anlamını bu anlamda fıkh yakalayım yakalayın. E, yakalarsanız e, meseleyi anlamış olursunuz. O yüzden dediğimiz gibi sihir kaynağı sebebi bilinmeyen o yüzden mesela sen diyelim ki elinde bir para kaybediyorsun, halbuki bu el çabukluğuyla yapıyorsun sen bunu, tamam? Mı? Mesela parmakların arasına saklıyorsun, parmakların arasına saklıyorsun bunu, ama öyle bir el çabukluğuyla yapıyorsun ki adam zannediyor ki elinde kaybettin onu, yok ettin, halbuki o parmakların arasında bir yerde saklı. Şimdi burada da kaynağı hissedilmiyor karşı taraftan, bilinmiyor, gizli bir durum, hassas bir durum söz konusu, onu aldatma söz konusu, bütün bunlar siyereden bir. Paydır. Özellikle küfr-i e de benzediği için ayrı cihetten de nedir? Sedd-ü babından da zaten bunların hiçbirisi caiz değil, haramdır. Şimdi sihirin bu lugat anlamını anladık. Bakın kardeşler, sihirin ıslah-i şer'i anlamına döndüğümüzde bakın size e, önemli bir e, kural veriyorum tariflerle alakalı. Gerçi bunlara zaman zaman derslerimize değiniyoruz ama burada özellikle e, vurgulayayım şunu. Bakın tariflerle alakalı, ıslah tariflerle alakalı övülen ve yerilen bir durum söz konusudur. Övülen veya yerilen bir durum söz konusudur. Bakın, bir insan dini bir hususla alakalı bir tarif ortaya bir ıslah anlamı ortaya koyduğunda bu kişinin iki şeyden iki şeyi yapması gerekir. Yani o tarifin yaptığı o tarifin iki şeyi barındırması gerekir. Eğer o tarif içerisinde iki şey yoksa o tarif nedir? E, eksik bir tariftir. Yanlış bir tariftir. Uygun olmayan bir tariftir vesaire. Yani ben diyelim ki ibadeti düşünüyorum. Evet Allah bize ibadetten bahsediyor. Diyelim ki alimim ben, ilim ehli bir insanım. Isılahi anlam koymak istiyorum oraya. Ki insanlara ibadetin anlamını yakınlaştırmak için, fukettirmek için bir ıslah anlamı koymak istiyorum. Ben ıslah anlamı koyarken benden iki şey talep edilir. Veya o ıslahi tarife, tarifte iki özellik bulunması gerekir. Birincisi cami özelliği, ikincisi mani özelliği. Bakın Zik e, tekrarlıyorum. Birincisi cami özelliği, ikincisi mani özelliği. Cami özelliği toplayan bir tarif olması lazım. Yani yani eğer ibadetin tarifini yapıyorsan, ibadetin bütün cüzlerini toplayacak. Tevhidin tarifini yapıyorsan, tevhidi tamamıyla içerecek. Toplayan bir tarif olacak. Yani sen ibadeti tarif yapıyorsun ama toplayan bir tarif yapmıyorsun. İbadetin cüzleri bazı hususları o tarifin dışında kalıyorsa bu bir eksikliktir tarifte. Öyle bir tarif yapman lazım ki neyi tarif yapıyorsan o yaptığın şeyin tamamı o tarifin altına girmesi lazım. Bütün cüzleri. Buna cami olması gerekir. Tamam ama bu yetmiyor. Bir de mani olması lazım. Yani o tarifin dışında kalan şeylerin ona dahil olmaması lazım. Ona dahil olmaması lazım. Dışarıdan dışarıdan. O tarifin dışında kalan bir şeylerin ona dahil olmaması gerekir. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir tarif yapacaksın ki bu tarif neyi tarif ediyorsan onun bütün e, anlamlarını barındıracak, bütün cüzlerini içine alacak. Ve e, o anlamın dışında kalan her şeyi dışında bırakacak. Yani dışarıdan o tarifle alakası olmayan bir şey o tarifin içerisine girmeyecek. Yani düşün mesela... Şeyhul İslam diyor ki, isimun cami onlukülümayyohibullah ve yar da minelakwali ve amali zahirat ve lbatin. Allah'ın sebep razı oldu. Bütün eylemler, sözlü fiili, zahiri batini, bütün eylemlerdir. Bak, baktığınız zaman ibadetin hepsi bunun içine giriyor. Dolayısıyla bu tarif ne oldu? Cami bir tarif oldu, kapsayıcı. Neyi dışarı, neyi engelledin? E, i̇badetin bu tarifi yaparken ayrıyetten bu tarifin mani özelliği oldu. Nedir mani özelliği? Dışarıdan ibadet olmayan bir şeyi bu tarifin içine sokamıyorsun. Bak mesela sokalım. Adam kafasını kaşıyor. Öylesine kafasını kaşıyor mesela. Bu o tarifin içine girmiyor. Neden? Çünkü bakın tarifin içinde ne var? Allah'ın sevip razı olduğu bir şey olacak. Sebepsiz yere kafayı kaşı kaşımak Allah'ın sevip razı olduğu bir şey mi? Değil. Hiçbir alakası yok. Dolayısıyla bak ibadetin dışındaki her şeyi o tarifin dışına bıraktı. Öyle bir ifadelerle kullandın ki o tarifi öyle bir ifadelerle verdin ki ibadet olmayan her şeyi o tarifin dışında bıraktı. Diğer bir tabirle o tarifin dışında olan, ibadetin dışında olan her şeyin o tarifin içine girmesini ne yaptı? Engelledi. O yüzden toplayan ve engelleyen bir tarif olacak. Şimdi ıslahi ifadeyle alakalı... Bu kuralı bildikten sonra bunu konumuza vurguladığımızda bakın. Sihiri öyle bir tarif etmemiz lazım ki kardeşler, bütün sihir çeşitleri bunun içerisine girecek. Hiçbir şey bunun dışına çıkmayacak, hepsini kapsayacak. Ve sihir olmayan hiçbir şey de bu tarifin içine girmeyecek. cami ve mani. Şimdi bu çok zor. Neden? Çünkü sihirin o kadar çok farklı çeşidi, o kadar çok farklı tanımı, Var ki bundan dolayı toplayıcı ve engelleyici bir tarif vermek zor. O yüzden küfür de böyledir. Mesela e, cahilin birisi bana zamanında bir şey sormuştu işte maide 44'ü tartışırken bana küfrün tarifini yaptı. Şimdi ca cahil, şimdi alimler küfrün tarifini yaparken bakın kardeşler, küfrün tarifini yaparken Örnekleme babında çoğunlukla vermişlerdir. Yani cüzlerini örneklemişlerdir. Ama küfrün cami ve mani manası çok zordur. Şimdi küfrün o kadar çok çeşidi farklı yönleri vardır ki şirk gibi değildir. Şirk zaten eşit tutmayla belli ama küfrün o kadar çok çeşidi vardır ki bir bakıyorsun peygamberi öldürmek içine giriyor. Bir bakıyorsun raci olanı görüşe göre namazın terki içine giriyor vesaire. O yüzden alimler kısa yolluğu bir tarif yapmışlar. Ne demişler? İşte Allah'ın, Allah ve Resulünün yani Nasların küfür deyip de dinden çıkardığı her şey demişlerdir. Ama bak çok e, meseleyi yakaladım fıkhına ama tasavvur edici cüzderinin tasavvur edici olmadı tam olarak. Şimdi ama e, hakiki tarif de odur tabi. O yüzden bazı hususlar vardır ki İslam'da çeşitleri çok fazla olduğu için, yönleri çok e, dallı budaklı olduğu için tabir sahihse e, bir tarif ihtiyacı hissetmemişlerdir. O yüzden demişlerdi ki Kur'an sünnet araştırması yapılır, Meselenin her mesele kendi yerinde e, ele alınır, ona göre hüküm verilir demişlerdir. O yüzden şimdi sihir de bunun gibi bir şey. Çok farklı yönlü olur. Binlerce çeşit sihir var. Binlerce yönlü e, sihir var. E, hiç böyle duymayan, çok nadir bilinen tuhaf tuhaf sihirler var. Böyle olunca bazı alimler e, sihire bir ıslah tarif vermemişlerdir. Verenler de, verenlerin tarifi de ya cami olmamıştır tam olarak, ya mani olmamıştır tam olarak, ya da olmuştur ama maksadı tam olarak kastedememiştir vesaire. O yüzden baktığımızda kardeşler e, İmam Eşşenqiti Rahimallahu Aduval Beyanın sahibi, Aynı bakın şu adwal beyanda şu ifadeleri kullanıyor, size birebir nakledeyim. Diyor ki Şehşanköy'de. Şu bilinmeli ki ıslahi olarak sihirin etraflıca bir tanımını yapmak çok farklı çeşitleri bulunması nedeniyle mümkün değildir. Bakın görüyor musunuz? Diyor ki şu bilinmeli ki ıslahî olarak sihirin etraflıca bir tanımını yapmak çok e, çok farklı çeşitleri bulunması nedeniyle mümkün değildir. Sonra diyor ki bu türleri bir arada derleyip toplayan yani cami kısmını kastediyor. Bu türlerden olmayanları da dışarıda tutan yani mani kısmını. Görüyor musunuz? Ne güzel ifadelerle anlatıyor. Diyor ki bu, bu türleri, bütün bu türleri bir arada derleyip toplayan yani cami kısmı, bu türden olmayanları da dışarıda tutan yani mani kısmı böyle bir ortak anlamın sözü edilen çeşitler arasında sağlanması mümkün değildir. Yani cami ve mani bir tarifin yapılması mümkün değildir diyor. Sihirin çok çeşitlerinden dolayı vesaire. Bu nedenle, hatta devam eden diyor ki, bu nedenle ilim adamlarının sihirin tanımına ilişkin ifadelerinde bariz bir farklılık görünmektedir. Bariz bir farklılık görmektedir. O yüzden bir şeyin sihir olup olmadığı her mesele kendi içinde ele alınır. Bakarsın Kur'an sünnet naslarına, sihiri tanırsın, ilim ehlisindir, kalineleri her şeyi biliyorsun, öyle ele alınır. Kalinelerle, naslarla e, ele alınır. Yani cami-i bir tarif zor, imkansız dememekle birlikte. Evet, burayı anladıktan sonra kardeşler ee, şimdi sihirle alakalı bazı hususlara geçelim. Şimdi 50 sünnete göre sihir iki çeşittir kardeşler. Bakın burada ince detay, in, bu ince detaya olan hususlardan bir tanesi ve bidat ehliyle mutezile fırkasının veya bugün işte bazı akılcı ee, geçinen tayfe'nin ee, takıldıkları e, nokta vidata düştükleri nokta. O yüzden bu hususunu iyi bileceksiniz. Bakın kardeşler ehl-i sünnete e, göre sihir iki çeşittir. ehl sünnet şöyle ifade eder bu iki çeşidi. Bir hakikiyyun iki tahyiliyyun hakikiyyun ve tahyiliyyun der. Bir hakiki sihir iki tahyili yani hayali sihir bir hakiki sihir iki hayali sihir Hatta hakiki sihir hakkında i̇bn Hacer diyor ki kardeşler İmam Nevevi diyor kitap ve meşhur sünnet buna delalet etmektedir demiştir diyor. İbn-i Hacer Fethülbari'de e, yok e, tam o Fethülbari'de değil herhalde yanlış hatırlamıyorum. Yani şu an hatırlamıyorum ama i̇bn Hacer'in şu sözünü biliyorum. i̇bn Hacer diyor ki Nevevi kitap ve meşhur sünnet buna delalet etmektedir demiştir diyor bu hususa. Yani hakiki sihirin varlığına dair. Şimdi <gülüyor> hakiki sihri kısaca örneği, örnek vererek anlatalım. Bakın özel, öncelikle hakiki sihirin varlığına dair yani sihirin hakikatinin hakiki bir sihirin sihirin hakikati demeyelim hakiki bir sihirin varlığına dair birçok delil bulunmaktadır. Mesela bunlardan bir tanesi işte Allah Azze ve Celle'nin sözüdür. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْئِ Onlar diyor o iki melekten karı koca ile Karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Onlar o iki melekten karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Bakın kardeşler. Ayette şu iki cihetten delalet söz konusudur. Ayette şu iki cihetten delalet söz konusudur. Bir, ayete baktığımızda ne diyor ayet. Yani öğreniyorlar. Demek ki sihir öğrenilen bir şey, öğrenilmektedir. Bunu anlıyoruz ki Kurtubi de bunu zikreder, buraya vurgu yapar. İki kardeşler kişiyle eşini birbirinden ayırmaktadır. Bakın. Çünkü ma yufarikune bihi beinelmer iwa zevcihi diyor. Kari ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Demek ki İkinci dela, birinci delalette şunu öğreniyoruz sihir öğrenilen bir şey ikinci noktası kişiyle eşini birbirinden ayırmaktadır. Yani sihir bizzat bu karı kocaya ne yapmıştır sihir bu karı kocaya ne yapmıştır tesir etmiştir. Sihir bu karı kocaya ne yapmıştır tesirine vesile husus olmuştur. O yüzden de buna hakiki sihir denir. Çünkü bakın tesir söz konusu işte tesir söz konusu olduğu için burada ne var? Birebir bir tesir söz konusu olduğu için burada ne var? Hakikat söz konusu. O yüzden ehl Sünnet ayetin bu laf da istilal ederek ne yapmışlardır? Hakiki sihirin varlığını ispatlamışlardır. Nedir? Tesir söz konusu. Nedir o tesir mesela? Bu ayetteki örnekte karı kocanın arasını ayırması. Bu hakiki sihirdir. Bir de hayali sihir var kardeşler. Bakın, hayali sihir bu nasıl bir sihir? Bu gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi gösteren sihirdir. Gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi gösteren sihirdir. O yüzden lügat anlamını da düşünün. Kandırma, aldatma söz konusu. Günümüzde yapılan birebir tesir olmayıp da insanların gözünü büyülerek yapılan sihirleri düşünün. Bakın işte hayali sihir kısmı buradadır kardeşler. Hayali sihir gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi gösteren sihirdir. Ama bakın ilkinde... Birebir gerçek söz konusu. Kadın, erkek ayrılıyor, bitti. O ona soğuk oluyor, ona soğuk oluyor. Sarf olayıdır. Hani Şeyh dedi ya, e, metinde okuduk ya. Sarf, atıf ve sarf dedi. Sevdirme ve ayırma. İşte bu hakiki siirdir. Birebir tesiri söz konusudur ve ayrılmışlardır. Hakikat söz konusudur. Birbirinden sarf söz konusu olmuştur. Sevmeme, buhzetme, kim başlama. O yüzden hakiki denmiştir ve ayet de bunu ispatlıyor. O yüzden ehl Sünnet burada hakiki hususunu atmıştır ispatlamıştır Bir de tehliline muhalifen, muhalifen. Bir de dediğimiz gibi hayali şiir, Burada da işte gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi gösteren şiir denir. İşte hayali denmesinin sebebi budur. Mesela bakın bunun delili şu ayetler. Bakın Musa aleyhisselam diyor ki yok önce siz atın bir de ne görsün. Onların ipleri ve asaları, bakın lafızlara dikkat edin, istillal noktalarını vurguluyorum. Bir de ne görsün? Musa Atın dedikten sonra bir de ne görsün? Onların yani o sihirbazların ipleri ve asaları sihirden dolayı, şimdi sihirden dolayı kelimesine dikkat edin ayete devam ediyorum. Sihirden dolayı kendisine hızla görünüyor gibi, görünüyor, bak hızla gidiyor demiyor, hızla gidiyor gibi, hareket ediyor gibi görünüyor. Ayette öyle diyor. Ayeti şimdi birebir okuyorum. Musa yok önce siz atın dedi. Bir de ne görsün? Onların ipleri ve asaları yaptıkları sihirden dolayı kendilerine hızla sürünüyor gibi hareket ediniyor gibi görünüyor. Taha 66'da. Şimdi dikkat edin şimdi kardeşler. Ayette önce hangi ifade kullanıldı? Sihirden dolayı dedi. Değil mi? Bir de ne görsün? Onların ipleri ve asaları sihirden dolayı dedi. Demek ki bu sihirmiş. Bu istedilen nokta, bu kelimeden neyi ispatladık? Bunun bir sihir olduğunu ispatladık. Allah çünkü bunu sihir diye isimlendirdi. Ama ayetin devamında ne diyor? Devamen diyor ki, يُخَيَّلُ اِلَيْهِ min سِحْرِهِمْ Hareket ediyor gibi görünüyor. Onlara hayal ediliyor. Tahayyül olunuyor diyor. Hayal ediliyor onlara. Yani hayal görünüyor onlara. Hayal oluyor. Tahayyül olunuyor. Hareket ediyor gibi görünüyor. O zaman ayette iki şeyin ispatı var, iki şeyin vurgusu. Bir, buna sihir dendiği, Allah'ın bunu sihir diye isimlendirdiği, bunun sihir olduğu söz konusu. İki, bunun hayali olduğu söz konusu. Vurgu noktalarını yakalarsak anlarsınız. Bir de ne görsün, onların ipleri ve asaları yaptıkları sihirden dolayı, bu bir sihir sihirmiş demek ki, kendilerine hızla görünüyor gibi, hareket ediyor gibi oluyor yihyal ileyhi min sihrin hareket ediyor gibi tahayyül olmuyor diyor. Tamam? Bu ayet net bir şekilde hayali sihrin devallığına nedir delildir. E i̇lk ayet okuduğumuz ayet neydi? Onlar o iki melekten karı ve koca arasında ayıracak şeyleri. Bakın bir tesir söz konusu. Hayal değil bu yani tesir. Karı koca ayrıldı, araları bozuldu. Bu da ne? Hakiki sihrin delili. Tamam? Mesela bakın, hayali sihire bir örnek daha verelim. Ee, aynı ayetin farklı e, alakalı. Allah azze ve celle diyor ki: "Musa atın" dedi. Sihirbazlar attıkları zaman saharu ayunen İnsanların gözlerini büyülediler. Bakın, hem vurgu insanların gözlerine vurgu var. Aldatma söz konusu. Hem de ona saharu ismini veriyor Allah. Sihirlediler, büyülediler diyor. Hatta ayetin sonunda diyor ki Ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Görüyor musunuz? İnsanların gözünü aldatmaya da, hayali sihire de büyük bir sihirle geldiler diyor ayetin sonunda. Aynen şu ifade kullanıyor. Ve ca'u bi sihrin azim. Azim, büyük bir sihirle geldiler diyor. Araf suresindeki ayette. Tamam bunu da anladık kısımlarını. Şimdi burada bir e, fayda var arkadaşlar. Bu fayda da önemli, konumuzla alakalı. Bakın, yani sihir meselesiyle alakalı bir fayda var. Şimdi sihirbazlara ve kahinlere, medyumlara gitmek küfürdür. Sihirbazlara, kahinlere gitmek küfürdür. Öncelikle bunu bilelim. Bununla ilgili İmam Ahmed'in Müsned'de Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bazı hanımlarından sayı isnatla yapmış olduğu şu rivayet buna delildir. Diyor ki Aleyhisselatu vesselam, "Ma'ruf rivayet men etâ'a râfen fessaddake bimâ yekûlû, lamm yuqbal lehu salâtun 40 yûmen." Kim bir falcıya gider de söylediklerini tasdik ederse 40 gün boyunca hiçbir namazı kabul olunmaz. Diyor Aleyhisselatu vesselam. Yine Hakim ve Beyhaki'deki Ebu Hureyre'den gelen rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, "Men etâ'a râfen ev sahiren, o kahin'e. Fesaddakahu bima yakulu. Fakat kâfir bima unzila ala Muhammed. Kim bir falcıya bu bir veya sihirbaz'a ya da kahine gider de söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirilene küfür etmiş olur diyor Aleyhisselam. Fakat kardeşler, buradaki küfrün bir küçük küfür olan bir küçük olanı bir de büyük olanı var. Yani bir büyük küfür yönü var bir küçük küfür yönü var. Bu hususun. Yani falcılara gidip gitmenin ve onların söylediklerini tasdik etmenin dahi büyük ve küçük küfür yönü var. Mutlak anlamda büyük küfür değildir. Bir insan bu eksik ve yanlış bilinen hususlardan bir tanesi. Bir insan falcıya gider, kahine gider. Onların söylediğini giderse zaten ittifaken haram. Sadece giderse hiçbir tasdikleme olmazsa, sadece mücerdet olarak gitse ittifaken haram zaten. E, tabi e, onu imtihan için gitmezse o ayrı. O, ona geleceğiz. Ama gitti bu haram. Ama gitti ve tasdik etti mutlak anlamda büyük küfür değil. O yüzden bakın şuraya dikkat edeceğiz. Bu hususta küçük küfür olanı var, büyük küfür olanı var. Yani tabir ise şöyle diyebiliriz. Sayılan bu kimselere gitmenin, sahir, arraf, kahin, sayılan bu kimselere gitmenin şu kısımları mevcuttur kardeşler. Bakın, 3-4 kısım mevcuttur. 1- Bu kimselere gidip gaybi bir konuda, şimdi buraya dikkat edin, şeytanlardan haber aldıklarına itikad etmeden tasdik ederse, bakın itikad ederek değil ha, karıştırmayın, bu kimselere gidiyorsun, bu sahire kahine gidiyorsun ve şeytanlardan haber aldıklarına itikad etmeden tasdik ediyorsun, itikad etmeden tasdik edersen, işte bu büyük küfür olur. Anladık? Bu kimselere gidip gaybi bir konuda, gaybi bir konuda onları, bu kimseleri şeytandan haber aldıklarına itikat etmeden tasdik edersen, bu durum dinden çıkaran büyük küfürdür. Neden? Çünkü gaybimin maruf Allah'a aittir. Allah Azze ve Celle ne diyor? O indefu mefatihul gayib. La ya'lemuha illahu. Gaybın anahtarı ancak Onun yanındadır. Onları On'dan başkası bilemez. kullā ya'lemu manfis semāti bil ardil gaybe illallah. Defi göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilemez. Ama bakın kardeşler. Münavvinin de Feydul Kadir'de dediği gibi. Kahini tasdik eden kimse onun gaybı bildiğine itikad ederse küfre girer bu maruf. Ama cinlerin meleklerden duydukları haberleri o kahine getirdiklerine ve bunların ilhama dayalı olduğuna itikad ederse ve bu cihetten onun söylediğini ta tasdik ederse kafir olmaz. O yüzden biz birinci kısımda neyi vurguladık? Dedik ki bu kimselere gidip gaybi bir konuda onları bu kimseleri şeytanlardan haber aldıklarına itikat etmek sizin tasdik ederse bu büyük küfrdür. Neden? Çünkü eğer onların şeytanlardan aldıklarına itikat etmek sizin Onların onları tasdiklerse bu adam neye inanıyor? Demek ki onların gaybı bilme gücü var. Ama ikincisinde yani şeytandan haber aldıklarına itikad ederek tasdik etse, adam onun gaybı bildiğini ta tasdik etmiyor. Ne var burada? Ha bu adam şeytandan alıyor. Hani nasıl sana dışarıdan birisi bir haber getiriyor, sana diyorsun ki şu an dışarıda bu oluyor veya bilmem ne, tamam? O yüzden bunun buna yakın bir husus söz konusu. O yüzden şeytandan aldıklarına bu kahinlere gidiyorsun bir şey söylüyor sana tasdik ediyorsun onu tasdik ederken de şeytandan aldıklarına itikad etmeden tasdik ediyorsun bu büyük küfürdür çünkü onun gaybe bildiğine inanırsın o ancak şeytandan alırsa haber verir sana biliyorsunuz öyle bir durum söz konusu ama cinlerin meleklerden duyduğu haberleri o kahine getirdiklerine ve bundan dolayı da ee, onların söylediğine tasdik ederse o zaman kafir olmaz. Yani düşün bir adam bir kahine gidiyor. Kahin ona bir şeyler söylüyor. Adam da onu tasdik ediyor. Tasdik ederken adam şunu inanıyor. Buna cinlerden, şeytanla, cinlerin meleklerden duydukları haberleri bu kahinlere getiriyorlar. O cihetten ne yapıyor? Bu adamın söylediklerini tasdik ediyor. O yüzden kafir olmaz. Feydül Kadir'de de bunu söyler. O yüzden buna dikkat edin. Bu birinci kısmı şimdi. Bakın ikinci kısma geçiyorum. Bu kimselere gidip şeytanlardan haber aldıklarına inanmakla birlikte, bak, şeytanlardan haber aldıklarına inanıyorsun, bir de göreceli olan yani nisbi olan gaybi bir konuda tasdik ediyorsun. Yani gayb mutlak gayb ve nisbi gayb olarak ikiye ayrılır biliyorsunuz. Mutlak gayb ne? Yarın ne olacağı? Bir saat sonra ne olacak Bu nedir? Mutlak gayptır. Tamam? Nispi gayip nedir kardeşler? Mesela bu odanın dışındakiler benim için nispi gayiptir. Mutlak gayip değil. Neden? Çünkü odanın dışındakiler o, o odanın dışında ne olduğunu biliyorlar ama benim için nispi gayiptir. Tersi de söz konusu. Bu odanın şu an içerisindeki benim bulunduğum nokta dışarıdaki insanlara göre, başka şehirdeki ülkedeki insanlara göre gayiptir veya yaşamayanlara göre. Gayiptir. Yarın doğacaklara göre gayiptir Ama bana göre bu olay usuz gayip değil. O yüzden bunlara gidip şeytanlardan haber aldıklarına inanmakla birlikte göreceli, mutlak gayip değil, göreceli yani nisbi gaybı tasdik ederse böyle bir kimsenin de iki cezası bulunmaktadır. Bir, kırk gün hiçbir namazının kabul edilmemesi. Mecbur adam namazı kılacak. Çünkü namaz kılmasıyla Namaz kılmasıyla kabul edilmemesi arasında bir zorunluluk bir ilişki yok. Adam namazını kılacak. Allah ona namazı kılmasını emretmiştir. Ama namazı 40 gün kabul olmayacak. Birinci cezası bu 40, 40 gün hiçbir namazın kabul edilmesi söz edilmemesi söz konusu. İki, Muhammed'e indirilene küfür etmiş olması söz konusu. Çünkü ne diyor? Okuduk biz nası. Ne dedi Aleyhisselatu Vesselam? Kim gider de Ar söylediklerini tasdik ederse ne dedi? Onun 40 gün boyunca namazı kabul olmaz. Falcıya gidiyorsun, söylediklerini tasdik ediyorsun. 40 gün boyunca namazı kabul olmaz. Bu birinci cezası. Diğer bir rivayette ne diyor? Muhammed'e indirlerine küfretmiştir. Demek ki iki ceza söz konusu. Tamam, kaldık? Şimdi rivayetleri hızlıca hatırlayalım. Ne demişti aleyhissalatü vesselam? ''Men atâ râfen fesaddakav bimayakul'' Bimayakullem yok bel lehu salatun kim bir falcıya giderse söylediklerini tasdik ederse 40 gün namazı kabul olmaz bu birinci nokta birinci ceza iki kim bir falcıya gider veya sihirbaza veya kahine gider de söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirilene küfür etmiştir bu da ikinci cevap küfür etme. ama burada küfür hangi küfür küçük küfür tamam az önce onun vurgusunu yaptık bu küçük küfür o yüzden bakın kardeşler. Şeyh Abdurlatif İbn Abdurrahman İbn Hasan ne diyor? Bakın diyor ki bu husus diyor, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler olarak geri dönmeyin hususu gibidir. Biliyorsunuz, savaşmak, birbirini vurmak nedir? Küçük küfürdür. Ama Resulullah buna ne diyor? Buysa küfür diyor. Ama bu dinden çıkaran küfür mü değil? İşte aynı az önceki husus da bunun gibidir diyor. Bu gidiyorsun, tasdik ediyorsun. Aynı bunun gibidir. Hatta farklı örnekler de veriyor. Diyor ki, e, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler, gibi, e, kafirler olarak geri dönmeyin. E, ondan sonra e, kim e, kahine giderse, söylediklerini doğ doğrularsa Muhammed'e indirlerine küfretmiştir. Bunların hepsi diyor aynı kategoridedir. Küçük küfür, küfür kategorisindedir diyor. Bunlar diyor işte puta secde etmek, mushafı tahkir etmek, peygamberi katletmek gibi değildir. Bunlara küçük küfür denilmektedir diyor. Anladık mı kardeşler? Şimdi bakın hatta şu noktaya da vurgu istillal noktasına da dikkat edin kardeşler. Bunun cezasının büyük küfür değil de küçük küfür olmasının delillerinden bir tanesi de nedir? Karine var Naslar'a baktığımızda. Şudur, şayet bu büyük küfür olsaydı, şayet bu kimse dinden çık çıkmış bir kafir olsaydı tekrar Müslüman olup dinine girinceye kadar 40 gün değil ölene kadar namaz kılsa hiç kabul olmazdı. Bu karine neyi gösteriyor? 40 gün karinesi. Küçük küfür oldu. Anladık? Ama söylediğim ee, kayıtlarla baş an anlattık bunları tavsillendirdik. Anladık mı kardeşler? O yüzden bunun büyük küfür değil de Bakın rivayette ne diyor? Kim bir kahine gider söylediğini tasdiklerse bakın tasdiklediği halde namazı kırk gün kabul olmaz diyor. Demek kafir değil. Ancak hangi kayıtla dedik? Falcılardan şeytanların cinlerden aldığına itikat etmek sizin. o zaman büyük küfür olur. Ama itikat ediyorsa bu küçük küfür. Tasdik etse bile tamam. O yüzden dediğimiz gibi e, Naslar da bunu gösteriyor. Alimlerin sözlerini de nakledtik. O yüzden bu ince detaylara bakın sihirin bu sihir meselelerinin bu ince detaylarına dikkat edeceksiniz kardeşler. Kim karineyi söyleyecek hızlı bir şekilde? Küçük küfür olmasının karinesini? Küfür eğer tasdik e, sadece tasdik ediyor ama mesela şey yapmıyor. Hayır a, küçük küfür yana. olduğunun delili nedir? Nas'taki. Dedi ki namazının 40 gün kabul olmaması. Eğer büyük küfür olsaydı 40 gün mü namazı kabul olmazdı? 40 bin gün mü? Hiçbir zaman. Doğru mu? Evet. evet. İşte bu Nas'taki kaline de neyi gösteriyor küçük küfür? Ama hangi kayıtla birlikte? Dediğimiz gibi. Tasdik ediyor ama cinlerden ve şeytanlarına şeytanlardan evet. aldığına itikad ediyor o zaman küçük küfür. Yani şöyle. Ya, e, cinlerin e, meleklerden aldığına itikad ediyor. Tamam mı kardeşler? E, şimdi devam ediyoruz. Birinci kısmı anlattık. Kahinlere gitmenin birinci kısmını, ikinci kısmını da anlattık. Üçüncü kısmı da kardeşler böyle kimselere söylediklerini tasdik etmek sizin sadece gitmek. Düşünün ki bir insan imtihan niyetiyle değil ve tasdik de etmiyor. Sadece gidiyor. Bu da seddü zerai babından olmak üzere caiz değildir. Haramdır. Seddü zera'i babından olmak üzere caiz değildir. Seddü zera'i ne yani? Tabir sahilse kaba bir ifadeyle şöyle anlatabiliriz. Büyük ihtimalle gelebilecek kötülüklerin önüne almaya seddü zera'i denir. Büyük ihtimalle. O yüzden yani diyelim ki bir iş yapacaksın çok küçük bir ihtimalle harama girebilirsin. Çok küçük bir ihtimalle. Adama diyemezsin o iş yapma. Yani çok basit bir ihtimal var. Çok basit bir ihtimal var harama gireceğine dair. Ya o yüzden bunu yapma. Böyle yaparsa insanların hayatları felç olur. Ama büyük ihtimalle gelebilecek bir haramsa veya bir kötülükse işte seddüzzerai' denir ona. Tamam Seddüz Seddüzzerai'de. Yani bütün kaidelerin bizim tariflerin de ince detaylarını bilmemiz lazım. Bütün bunlar problem. O yüzden hepsini anlatmak zorunda kalıyoruz maalesef. Yani şimdi adama diyorsun ki farz-ı kifaye biliyor adam yüzeysel olarak. Ne diyor mesela farz-ı kifaye ne demek? Ya diyor ki işte birisinin yapmasından herkesin üzerinden kalkan şeydir. Birisi yaparsa herkes... Ama şimdi e, cenaze namazını veya ne bileyim ezan bir şehirde e, bir kişi okuyorsa, herkese ses gitmiyorsa, e, bir kişinin yapması yetiyor mu? Yetmiyor. O zaman yetebilecek kadar kişinin yapmasıyla, herkesin üzerinden kalkan şeye e, farz-ı kifayedeni. Tarif budur. Anlatabiliyor muyum? Mesela bu ince mesela sedd-ü zeray. Tariflerde de ince detayları bilmemiz lazım. sedd Yani diyor ki kötülüğün önüne önceden kapanma. Hayır. Yani şimdi e, büyük ihtimalle karşılaşacağın Kötülüklerin önünü önceden kapama. Yoksa basit ihtimalle e, çıkacak kötülüklerin önünü kapanma sedd zeray değil. Bu yapılmaz. İnsanların hayatı felç olur. Ya şu yoldan gitme. İşte o yoldan işte gidersen bazen orada bir tane adam oturuyor. Müzik çalıyor. Bilmem ne. E, Geçersem duyarsın. Boş ver bunu falan. Yani böyle her şeyde çok basit ihtimalle haramla karşılaşacak şeyler. insanın önünü takarsan bu sedd-ü kaidesinin dışındadır. Halimler bunu kastetmez sedd-ü zeraydan. Sedd Düşünün ki bir iş yaptığında büyük ihtimalle başına kötü bir şey gelecek, haram bir şeyle karşı karşıya kalacaksın. İşte orada sedd-ü zeray babından, e, engellenir. Ve sihirbaza gitmek kadar büyük ihtimalle harama düşme bir hususu değil. Çünkü kalp o kadar meyillidir ki böyle şeylere. Sana böyle şeytanlardan, cinlerden aldığı doğru şeyleri terkin eder eder. Bir, belli bir süre sonra bir bakar o kadar doğru görürsün ki ya işte sallamıştır, tutturmuştur. Ya da işte dediğimiz gibi cinler şeytanlardan, nisbi gayetlerden haber almıştır. E, sana böyle bir şeyler anlatır, şu odada şöyle oldu, böyle oldu vesaire. Kalbin hemen ne yapar? Kaymaya başlar. Ve kalbin kayacağı şey tevhid meseleleriyle alakalı. O yüzden bu seddü zeraybabından babından böyle kimselere sadece gitmek bile seddü zeraybabından babından nedir? Caiz değildir. O yüzden seddü zeraybabından babından caiz değildir. Aleyhissalatu vesselamın nasıyla da, birebir nasıyla da caiz değildir. O yüzden Müslümin Muaviye İbnu el-Hakem, es el sulemiden rivayet ettiği hadiste ne diyor? E geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bizden bazı adamlar kahinlere gidiyorlar diyor. Bakın tasdik etme hiçbir şey değil. Mücerret gitmekten bahsediyor. Kâhinlere gidiyorlar. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem aynen şu cevabı veriyor. La te'tihim. O kadar bitti. Onlara gitmesinler. Gördünüz mücerret olarak gitmeyi ne yaptı? Yasakladı. Nehi de ne ifade eder? Yasam, yasaklık, haramlık, karinelerle vesaire haramlık ifade eder. Tamam. Resulüne verdiyse alın. Neden yasak ettiyse ondan kaçının. Resulullah diyor, kayınlara gidiyorlar. Resulullah'ın cevabı net, açık, basit, özlü. La te'tihin, bitti. Müslim'deki diva etti. Onlara gitmesinler. Bu bir nehidir. Allah Azze ve Celle de peygamberin nehyettiklerinden kaçınmamızı ne yapmıştır? Emretmiştir. Ama bundan bir husus istisna. Neden? Çünkü bu umum bir ifade. Resulullah'a gitmesinler diyor. Ama kendi fiiliyle, takririyle neyi istisna kılmıştır? Bu kimselerin, bu dinsizlerin, bu kimselerin, bu deccallerin iç yüzlerini ortaya çıkmak, çıkarmak, İmtihan etmek, doğrusunu, yalanını ortaya koymak üzere soru sorma amacıyla gitmek. Ehil kimseler için tabi. Bu da öyle herkes için değil. İmanı zayıf, kalbi kayabilir bunlara vesaire işi bilmiyor, işin ehli değil. Hayır, ehli kimse olacak. Yani bu ehli olan kimseler için iç yüzlerini ortaya çıkarmak, imtihan etmek caizdir. İşte bu da onlara gitmenin dördüncü kısmı. Üç kısım anlattık, bu da dördüncü kısmı. Tamam, mesela işte Bukhar ve Müslim'deki bir Ömer'den gelen rivayette, Yine Müslim'de de İbni Mesud cihetinden gelen rivayetler. Nebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Sayyada geliyor biliyorsunuz. Kahin falcı. İbni Sayyada geliyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin için gönlümde bir şey sakladım nedir o diyor. İbni Sayyada diyor ki duktur, duktur diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne diyor? Hadi oradan. Sen kendi haddini aşamazsın değerini bilemezsin. Orada bitiyor zaten o. Ne yapıyor? Burada ne? Burada bir imtihan söz konusu. Şimdi e, Resulullah'ta da bizim için güzel bir örnek var. İnsanların batılarını çıkarmak için ilim ehli kimseye vesaire ehli olan kimseler imtihan amacıyla maslahat gördükleri müddetçe bunu yaparlar. Dolayısıyla bu da dördüncü kısım. O yüzden üçüncü kısımda ne var? Umum olarak ne var? Onlara gitmenin caiz olmadığı kısmı var. O yüzden Resulullah'a soruyorlar, resul Resulullah onlara gitmesin diyor. Ama ne istisna? Ehli olan kişiler maslahat gördüğünde imtihan etme e, hususları, onların yalanlarını, batılarını ortaya çıkma hususları nedir? Müstesna. Ee, şimdi evet kardeşler, ee, şimdi sihirle alakalı, sihir hususuyla alakalı çok daha başka, çok daha başka önemli konular var. İşte mesela ne gibi, sihirin mutlak olarak sihir yap, sihir yapmanın mutlak olarak büyük küfür olup olmadığı. Çünkü bazı alimlerin dediği gibi, sihir yapmak mutlak olarak küfürdür. İşte o Süleyman Ali Selam olayındaki, e, yani, o bakarısınız ki Mağruf ait getiriyorlar. Bazı alimlere göre mutlak anlamda küfür değil. Küfür olma yönü var, olmama yönü var. Yani büyük küfür veya küçük küfür olma yönü var Vesaire. Küfür olmayıp sadece haram yönü vardır şeklinde e, ihtilaflar var. Ondan sonra sihir bozma meseleleri var. Sihir meseleleri içerisinde işlenebilecek İşte mesela e, si, sah, sihir yapanın sahirin yani mutlak anlamda öldürülüp öldürülmeyeceği bunun, bu konudaki ihtilaflar var. İhtilafların... Yani bu sahirin tövbesinin kabul edilmeyeceği ve bu meseledeki alimlerin ihtilafları gibi daha birçok farklı mesele var. Ama belirtmiş olduğum üzere bu ders serisinin muhtasar olması nedeniyle uzatmamak adına bunlara değinmeyeceğiz. Ama çok daha farklı, ince, önemli konuların olduğunu bilin ama biz en önemli nüfusları ele aldık. Ama Muhtasar olma sebebiyle bunları inşallah ileride yapmayı düşündüğümüz o tavsilatlarıyla birlikte Yapmayı düşündüğümüz şerhe ders serisine bırakıyoruz bunları inşallah. Yani bu muhtasar şerh de, e, ders serimizde bunları işlemeyeceğiz. İnşallah e, bu konulara tafsilatlarıyla birlikte yapacağımızı söylediğimiz o ikinci geniş şerhimizde değineceğiz. Evet inşallah önümüzdeki dersimizde İslam'ı bozan e, seyredecekler devam edeceğiz. Allahü alem